Buyurun efendim. أعوذ <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah yemr-ıkum atu adl ilâ amanatı ila ahlı-ıla ve وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ İnna Allaha ni'me ma ya'izuk İnna allaha kana sami'an basira Ya ayyuhallahu Bismillahirrahmanirrahim <coughs> قَدْ جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ Bismillahirrahmanirrahim. Ta Ma Na anzalna aleyke al-Qur'ana li tashqa إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ العلا Allahü Teala, But you In İnna Allaha ya'lemu ma taf'alun are oh.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 İşaret parmağıysa, orta parmaksa, yüzük parmağıysa diyet bedeli 10 devedir. Kopan serçe parmaksa diyet bedeli 6 devedir. Uygulanacak ashaptan biri geliyor. Ömer diyor, sen ne yapıyorsun? Vallahi ben Ali vesselam efendimizden şunu duydum. O dedi ki: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 Ey ne Bekir diyor. Ebu Bekir nerede? Ebu Bekir oradadır. Hemen geliyor. Taale bir civarı diyor. Hazreti Ebu Bekiri sağına alıyor. Sonra diyor ki Ey Ömer. Ömer nerede? Hazreti Ömer geliyor. Taale bir civarı diyor. Soluna alıyor. Dikkat buyurun. İkisinin ellerini tutuyor ve şöyle havaya kaldırıyor. Tabloyu ne olur zihninizde canlandırın. Ortada Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam, sağında Hazreti Ebubekir, solunda Ömer ve onlarca sahabeye söylenen söz şudur. Hakeza nuvusu yawm el kıyame. İşte biz kıyamet gününde böyle haş olacağız. Sadece sağda Ebubekir bu dünyada olmayacak. Solda Ömer de olmayacak. Kıyamet günü öyle haş olunacak.